Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. bu haftaki tesir dersimizde şu A'ra suresi 69. ayetinden devam ediyoruz. Yeni bir kıssa. Allahu Teala surenin bu kısmına kadar Musa Aleyhisselam ile kavminin ve Firavun'un arasına geçen hususlara işaret etmişti. Onları hikaye etmiştir bize. Bugün ise İbrahim aleyhisselam, Hanif dinin önderi, peygamberi, peygamberlerin birçoğunun atası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de babam diye isimlendirdiği İbrahim aleyhisselamın kıssasına geçiyor Allahu Teala. Ve diyor ki, ilk ayette, ve aleyhim nebe İbrahim. Onlara İbrahim'in haberini de oku. Kime Mekke müşriklerine. Niye İbrahim? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı müşrikler, Hristiyanlar, Yahudiler sahipleniyor. Kendi nesillerinin atası, babası olarak kabul ediyorlar ve Hanif dinin önderi olduğu için onu kendi peygamberleri olarak addediyorlar. Ve hepsi sahipleniyor İbrahim Aleyhisselam'ı. Bundan dolayı olsa gerek Allahu Teala İbrahim'in hakkında, Aleyhisselam'ın hakkında onun yaşadığı baştan geçen birçok anlatılmaya değer ve ibret içeren hikayeler, kıssalar var. Onlardan şu kısmını, babasıyla akrabaları arasında geçen şu hikayeyi, kıssayı onlara anlat ki onlar da İbrahim bizimdir diyorlar. İbrahim'e e, saygı gösteriyorlar. O zaman onun bu kıssasından ders alsınlar, şirklerini terk etsinler. Tevhid aslında. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın kavgası şirk ileydi. Ve şirk koşulanlarla idi. Az sonra geleceği gibi. Alimran suresinde diyor ki Allah-u Teala قُلِيَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتُهَا جُنَ ف۪ي اِبْرَاهِيمِ Ey kitap ehli! Yani Yahudiler niçin İbrahim hakkında siz birbirinizi delil getirerek üstün gelmeye çalışıyorsunuz? Lenna aklınız üzere Tevratu ve İncil illa bundan. Halbuki İncil de Tevrat'ta İbrahim'den sonra inmiştir. Yahudiler diyorlar ki İbrahim bizim peygamberimiz. Yahudidir. Hristiyanlar diyor ki o bizim peygamberimiz. O Hristiyandır diyorlar. Halbuki Allahu Teala da onların bu iddialarını çok bir cümleyle iptal edecek. Geçen sıkılıyor. Siz İbrahim hakkında nizahlaşıyorsunuz, tartışıyorsunuz da niye yapıyorsunuz onu? Bilginiz olan şey hakkında tartışıyorsunuz da bilgisi olduğunuz şey hakkında niye tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil İbrahim sonra inmedi mi diyor? Tevrat kime indi? Musa isyam. Musa isyam kim? İbrahim aleyhisselamın soyundan Aleyhisselam. gelen İshak'ın neslinden birisinin torunu değil mi? Evet. Peki İncil kime indi? İsa. Islam. İsa islam. O kim? O da aynı gelen birisi. Musa sonra gelen birisi. Peki o zaman nasıl İbrahim Yahudi olur veya Hristiyan olur? O kitaplar İbrahim'den sonra inmedi mi? Siz ne diye böyle bir tartışmaya geliyorsunuz? İbrahim sahiplenmedi mi diyor? Hemen arkasındaki iki sonraki ayette de diyor ki Mâ kâne İbrahimu Yehudiyyen ve lâ la kâne haneifen Halbuki İbrahim ne Yahudi'dir ne Hristiyan'dır. Bülâkise o hanif bir Müslüman. İstikamet üzere dost doğru bir Müslümandır. Hanif dinin peygamberi dolu. Diye İbrahim Aleyhisselam sahiplenen Yahudi ve Hristiyanlara reddiye getiriyor allah Teala. Müşrikler de aynı şekilde. Müşrikler de İbrahim Aleyhisselam'ı seviyorlar. Biz İbrahim yolu zeyreyiz diyorlar. İbrahim Aleyhisselam hakkında bütün insanlar, neredeyse bütün insanlar yani iman eden veya imanla bir şekilde kendini nispet eden imana insanlar İbrahim aleyhisselam'ı kendi peygamberi bak kabul ediyorlar. O zaman hadi onlara bu İbrahim'in şu kısasını bir oku bakalım diyor Allahü Teala müşriklere. Oku bunu müşrikler hay bu bizim peygamberimiz diyorlar kendileriyle İbrahim aleyhisselam davası arasındaki davet arasındaki kıyaslamayı yapsınlar. Nedir o kıssa. İz galeni ebihi ve kavmihi ma tabudun bir zamanlar o babasına ve kavmine dedi ki neye ibadet ediyorsunuz? Bu ibadet ettiğiniz şeyler nelerdir? Soru soruyor. Cevap قَالُوا نَعْبُدُ أَسْنَامًا فَنْنَظَلُ لَهَا عَكِف۪ينَ Dediler ki biz putlara sanem sanemin çoğul esna biz putlara ibadet ediyoruz. Ve onlara ibadet etmeye onlarla meşgul olmaya da devam edeceğiz. Yani şimdiye kadar böyle Bundan sonra da böyle hayatımız devam edecek diye hem geçmişi ifade ediyorlar hem de o andan sonra geleceğe dair planlarını hedeflerini getiriyorlar. Bunlar mert insanlarmış. Kur'an-ı Kerim onlardan müşrik diye bahsediyor ya. Bunlar mert insanlarmış. Mert. Yani ne yaptıklarını bilen, yaptıkları işi de sahiplenerek yapan insanlarmış. Günümüzdeki kafirler bunu da söylemiyorlar. Biz puta tapıyoruz demiyorlar. Biz ona takmıyoruz diyorlar. Gidiyorlar secde diyorlar. Biz tapmıyoruz diyoruz, nereden çıkartıyorsunuz bunu diyorlar, ama gidiyorlar, mozolesine çelenk koyuyorlar. Anma gününde, ana baba günü demeyeceğim, ana baba gününde o kadar kalabalık olmuyor, daha bir kalabalık oluyor. Sanki miting yapılıyor gibi, o mozolenin bulunduğu alan ve etrafı insan kaynıyor ve bu yaptıkları işe, Karşısına saygı duruşunda bulunuyorlar, kimisi ağlıyor, kimisi secdeye kapanıyor, kimisi saygı duruşunda bulunuyor, selam veriyor ilahir. Yani tazimin bütün türlerini gösteriyorlar ve ondan sonra diyorlar ki, ya Müslümanlar bizi niye eleştiriyor, biz buna tapmıyoruz ki diyorlar. Tapınmanın bundan daha ötesi yok ki, zaten siz Allah'a sizi yarattığını <gülüyor> iddia ettiğiniz, iman ettiğinizi söylediğiniz, kimseye tapınmıyorsunuz ki bu şekilde yapmıyorsunuz ki. Hürmet göstermiyorsunuz, tazım göstermiyorsunuz, secdeye kapanmıyorsunuz, ona bir şey sunmuyorsunuz ki. Veya bu yolda olanlar, aynı yoldan giden, bütün müşrikler aynı şekilde. Biz ta bunları tapıyoruz demiyorlar. Ama tazimin en üstününü, tapınmanın envai çeşidini sunuyorlar, gösteriyorlar, yapıyorlar. Sonra bunu, yok biz ona saygı gösteriyoruz, biz onu seviyoruz, biz onun yolundan gidiyoruz. İşte yolundan gitmek, tapınmaktır. İbadet etmektir. Kimin yolundan gider, kime tabi olursun, ona tapınıyorsun, onu Rab edinmiş istemektir. Bundan önceki ayetlerde ve farklı tefsirlerde, hadislerle gördüğümüz gibi. Bunlar bu İbrahim Aleyhisselam'ın babası da kavmi de mert insanlarmış. Tapınıyoruz diyor. Aleni. Yaptığımız iş budur diyor. O zaman İbrahim Aleyhisselam bu insanlara düşünmeleri adına, yani tapınan kimselerle, tapındıklarının arasında bir kontak olması lazım. Niye tapınıyorsun yoksa? Evet. Gâle hel yesmeûnekum iz tedun. Dedi ki Bey Ahmet Peki siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Sizi duyuyorlar mı? İkinci bir soru. El yanfe'ukum ev ya yani, durrun veya size fayda veya zarar veriyorlar mı? Tapınılan ilah yani kulluk edilen, ibadet edilen, tazim edilen, hürmet gösterilen ilah sen dua ettiğin zaman sıkışıp ondan yardım, medet istediğin zaman seni işitir. Senin duana karşılık verir. Veya ona ibadet etmeyen, tapınmayana zarar verir. Sizin bu tapındığınız varlıklar sanem dediğiniz putlar ya ağaçtan yapılmıştır, ya taştan yapılmıştır. Veya tunçtan yapılmış. Her ne maddeden yaparsa yapasın. Bunlar şu tapındığınız şeyler. Size iştiyorlar mı? Fayda veriyorlar mı size? Veya bir zarar veriyorlar mı? Kendilerine zarar verenlere veya tapınmayanlara cevap galubel dediler ki bilakis, aksine yok, yapmıyorlar yani. işitmiyorlar, zarar da vermiyorlar fayda da vermiyorlar, peki vecedna eba'ena kezalike yef'alûn biz babalarımızı, atalarımızı bunu yapar halde bulduk, böyle bulduk bizim tapındığımız bu ilahlarımız ki onlar Allah'a da iman ediyorlar Allah'a da ibadet ediyorlar Allah ile beraber varlıklara tapınıyorlar Mekke müşrikleri Şimdiki müşrikler gibi. Şimdiki müşrikler tapınmasalar, ibadet etmeseler de en azından ya bayramdan bayrama gidiyorlar ya cumadan cumaya gidiyorlar. Sonra diğer vakitlerde tapınlıkların nesnelere, varlıklara gidip tapınıyorlar. Garip bir şey. Çok ilginç bir şey. Allah korusun sonumuz hayretsin. Biz babalarımızı böyle bulduk diyorlar. Babalarımız, atalarımız bunu yapıyorlardı. Yoksa biz seslendiğimiz zaman bizi işitmiyorlar. Mozolenin yanında duran deftere, bir şeyler yazdığımız zaman bu yazılarımızı okuyamıyorlar. Veya bir mektup yazıp başucuna astığımız zaman bu yazdığımız şeylerden habersizler. Ama babalarımızı, atalarımızı böyle bulduk biz. Ondan dolayı biz böyle yapıyoruz. Tarih boyunca şirk işleyenlerle, onların gerekçeleri hakkında zaman, mekan ve şekil dışında değişim olmamıştır. Hep aynı şekildedir. İnceleyin. Çok ufak tefek nüans farkları vardır. Yoksa hep aynı iştir. Ve maalesef bu işi yapanlar kendilerini şirken nispet etmezler. Kendilerini müşrik diye sıfatlamazlar. Ağır gelir onlara. Kabullenemezler. Yaptıkları iş ağır gelmez. O yaptıkları işten dolayı onları vuran damga isim ağır gelir. Garip bir şey. Demek ki bunların bir delilleri yok. Yani tapınlıkları bu varlıkların Onları işitmesi diye bir şey söz konusu değil. Bunlar işitmediğini biliyorlar. Onlara bir fayda vermediğini biliyorlar. Bir zarar da vermediğini biliyorlar muhalif olanlara. Peki niye tapınıyorsunuz o zaman? Taklit. Kör taklit. Biz atalarımızı böyle yapar bulduk. Atalarımız böyle yapıyordu. Onlar da zaten iyi insanlardı. Bilgin insanlardı. Senden daha iyi biliyorlardı. Sen onlardan daha iyi biliyorsun. En iyi sen biliyorsun. Başka bilen yok mu? Ben atam şöyle akıllıydı öyle becerikliydi, şöyle dindardı, şöyle güzel ahlak sahibiydi ve benzeri şekillerde. Şimdikiler de sen benim nenemi biliyor musun? O başörtülüyordu, Kur'an okurdu derler. Sen benim dedemi biliyor musun? O hacca gitmişti, yaya gitti derler. Sen gittin mi? Sen onun hangi yolundasın? Atalar hak yoldaysa delil olur. Batılı yoldaysa delil olur mu? Bilakis... Bu dediğin şeyler olmaz. Yani atalarımız, yani bu tapındığımız şeyler, varlıklar işitmezler, fayda vermezler, zarar da vermezler. Biz bunu biliyoruz ama atalarımız böyle yapıyordu. Babalarımız, dedelerimizi biz bu halde bulduk. Onları taklit ediyoruz. Bir bilgimiz yok bu hususta diye itiraf ediyor gale <gülüyor> اَفَرَائِتُمْ ma كُمْتُمْ tabudun Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, şu ibadet ettiğiniz tapınlığınız şeylere ne dersiniz? ve ebabikum Sizin ve babalarınız ilk geçmiş babalarınızın tapındığı şu şeyler hakkında ne dersiniz? Fe innahum adu'u illa rabbil Şüphesiz ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah hariç. Yani siz alemlerin Rabbi ile beraber bunlara tapınıyorsunuz. Alemlerin Rabbı dışında tapındığınız diğer şeyler benim düşmanımdır. Aduvvul li benim düşmanımdır. Diyerek İbrahim aleyhisselam bu işe ve tapınılanlara ve biraz sonra gelecek başka bir ayette bu putlara, tapanlara düşman olduğunu ilan ediyor. Sakınmıyor sözünü. Bundan dolayı zaten tarihte tek bu davetinden dolayı ateşe atılan bir peygamber. Tek, başka yok. İkinci bir peygamber veya ikinci bir davetçi yok, bu şekilde ateşe atılan, cezalandırmak maksadıyla. Siz bunlara tapıyorsunuz ya, sizin bu tapındıklarınız benim düşmanımdır. Bu bir meydan okumadır aynı zamanda. Madem bunlar tapındığınız varlıklardır, bir zararı verebiliyorsa ben ona düşmanlığımı ilan ediyorum, bana zarar verirsin Diye meydan okuyor aynı zamanda. Ancak sizin tapındığınız bir varlık daha var ki o da alemlerin Rabbidir, o hariç. Çünkü o... Asıl tapınmaya var el layık olandır. Hak sahibi olandır. Alemlerin Rabbi hariç diğerleri benim düşmanımdır dedi. Alemlerin Rabb'ini istisna etti. Çünkü ellediyi halagani fehuve yehtin. O beni yaratan sonra beni hidayet edendir. Evet soru beni hidayet edendir dedi. Kim İbrahim Aleyhisselam. Kim hakkında? Allah. Alemlerin Rabbi hakkında. Hangi hidayettir bu? Kaç türlü hidayet? Dört. Birincisi yarattıktan sonra yaratılışına uygun amelleri yönlendiren. İkincisi hakkı öğreten, beyan eden, açıklayan. Üçüncüsü hakka isabet ettiren. İşte bu pehubeyehdindeki hidayet etme üçünü de içerir. Yani o beni yarattı ve yaratılışıma uygun işlere yönlendirdi. İkincisi bana Hakk'ı beyan etti, açıkladı, öğretti ki Peygamberleri Allah-u Teala vahyeder, vahiye bildirir, öğretir. Üçüncüsü de o Hakk'a onu ettirdi, Hakk'a isabet ettirdi, Hakk'ı sevdirdi, Hakk'a rahmetti, etti, boyun eğdirdi. İşte hidayetin dört türünden, üçünü işlenen bir kavram. فَهُوَ يَهْدِينَ Beni yarattı ve hidayet etti. İkinci bir özellik, rezillik وَالَّذ۪ي هُوَ ve وَيَسْق۪ينَ O, Beni yediren ve içrendir. Ne yiyorsam, ne içiyorsam hepsi ondandır. O yediriyor, o içiriyor. Ve iddâ mereddu fehu ve yeşfîn. Üçüncüsü. Ben hasta olduğum zaman o bana şifa verir. Bir incelik var burada. Ben hasta olduğum zaman bana şifa verir. Hastadan kim? Allah'a <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam edepli davrandı. Edepli konuştu. Beni hasta ettiği şifa verendir demedi. Hastalığı kendine nispet etti. Ben hasta olurum. O da bana şifa verir dedi. Bu bir edeptir. Yoksa hastalık da Allah'tandır. Şifa da Allah'tandır. Üçüncüsüydü. Dördüncüsü <Sessizlik> Ve o beni öldürecek olandır. Sonra da bana hayat verecek. Ama öyle bir hayat ki inşallah bir daha son olmayan bir hayat. Nihayet olmayan bir hayat. Bunu biz anlayamayız. Ebedi hayatı bir insan anlayamaz, kavrayamaz. Çünkü onun aklı, sonsuzluğu kavrayabilecek bir yapıda değil. Anlatmış mıydım seneler önce bilmiyorum. Çocukluğumda, gençlik çağımla, çağıma girdiğim zamanlarda aklıma korkunç bir soru geldi. Kime sorsam cevabını alamıyorum. Kime sorsam. Sonradan bunu Kur'an-ı Kerim'de buldum elhamdülillah. Bu soru şuydu. Dünyada bir yaşamanın sonu var ya. Yaşa yaşa sonra püt, ezel yerine gidiyorsun. Peki öbür hayatta cennette bile olsan yaşa yaşa yaşa yaşa yaşa yaşa. Ee sonra? Sonrası ne? İşte o sonsuz hayat kavramı evet bir kavram. Basit iki kelimeden oluşan sonsuz hayat. Ne ama sonsuz hayat? Yani bin... 5000 bin, seneden bahsediyorum. Milyon, milyar. Artık sayamazsın zaten. Trilyon, trilyon yok bunun sonu. Çünkü sayının da sonu var. Şu dünyada kullandığımız sayıların sonu var. Sonsuz diye böyle e, yan 68 rakamı yazıyorlar ya. Onun bile sonu var. Sonsuz diye bir rakam yok. Peki ondan sonra Ondan sonrası yok. İnsan sonlu bir hayatı, Endekslendiği için, kanalize olduğu için sonsuzu kavrayamıyor ve kabullenemiyor. Düşünün biraz üzerinde. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış bunu. Diyor ki, evet cennette sonsuz bir hayat var ama orada usanmak yok. Sıkılmak yok. Korku yok. Endişe yok. En önemlisi, en önemlisi sıkıntı olmadığı gibi usanmak da yok. İnsan usanır azaptan, sıkıntıdan, kaygıdan usandığı gibi, korkudan usandığı gibi, <gülüyor> nimetten de usandığı, usanmaz mı? iki gün üst üste bir aynı yemekten yiyin bakalım, üçüncü gün nasıl yapıyorsunuz veya üçüncü gün nasıl yapıyorsunuz? İsterseniz bal kaymak yiyin veya dünyanın en lezzetli meyvesi, sebzesi yiyeceği, yemeği sonu iyisi onu yiyin. Bakın üçüncü yönde bakalım, yiyebiliyor musunuz allah Allahu Teala gökten nimet yağdırdı. Helva, et gökten yağdırıyor. Hiç kaygıya, çalışmaya, Efendim kaygısını çekmeye gerek yok. Allah <gülüyor> vakti öğ öğünü geldiği zaman gökten yiyecek yağdırıyor. Kar tanesi gibi. Havada yağıyor. Ya karıyorsun yiyorsun. Ne dediler? Yeri sarımsağından, sarımsağından, mercimenden. <gülüyor> <gülüyor> Bir tek nimete biz artık sabredemeyiz. İyi müsaade dediler. Değil mi insan? Kim diyor bunu? E, bizim diyor. bizim insanlar diyor. Allah gökten helva diyor. Etindir indir. Buzurcun eti. Yok. Ey Musa'cı biz öyle tek nimete sabredemeyiz. Başka şeyle de Sarımsağa sual <gülüyor> var mı? Demek insan sarımsak, sual istiyor. Ama cennette bu yok. Çünkü cennette açlık yok. İnsan orada açlıktan dolayı yemiyor. Güneşten dolayı serinlemiyor. Sadece zevk için. Zevk. Ve nihayetinde insan dünyada ne kadar yiyebilir? Yani insan şu midesine ne kadar bir şey tıkabilir? Ya bir tabak veya iki tane. Hadi üç tane. Hadi çok yiyelim. Beş tabak etsin. Sonra altıncı tabak yiyebilir mi? Yarın kaldı. Yiyemez Ama orada öyle bir şey yok. Nimetlerin sınırı olmadığı gibi nimetlerden usanmak da yok. Dolayısıyla Ya yarın şu olsa dese zaten olacak. O olmazsa Sonsuz hayat o zaman kabulleniliyor. Yoksa sonsuz hayat e, sonra, sonra, sonra Sonrası yok çünkü sonra yok. Nihayet olmayan bir hayat. Bu sebeple Beni öldürecek ve diriltecek. Sonsuz bir hayat için diriltecek. Nihai arzu o. Hani herkesin arzusu vardır ya. Şu, şu, şu. Sonra onun daha ucunda, daha ötesinde en son bir istek vardır. O nihai hedef cennet. Cennetin olduğu bir hayat. Allah-u Teala bize cennet elinden yapsın. Nihai hedef, nihai arzunun olduğu yer sonsuz hayatın maksadı Hepimizin arzusu o allah Teala'nın Teala bu nihayet hedefi bize ulaştırdığı Kullarına kılsın. Ve etme etme'u ey yagfirali hatiyeti yevmet din. Ve o din günü yani karşılıkların verildiği gün hatalarımı bana bağışlayacağını umduğum kimsedir. Diyerek Allahu Teala'yı onlara tanıtıyor ve beyan ediyor. Alemlerin Rabbine siz tapınıyorsunuz ya ama onunla beraber başkalarına tapınıyorsunuz. Onların tapınılma hakkı yoktur. Sadece alemlerin Rabbine takın, tapınma, tapınılma hakkı vardır diyerek onun gerekçesini açıklıyor. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah yaratır, hidayet eder, yedirir, içirir, hasta olduğun zaman şifa verir, hayat verir, öldürür ve hataları hatasından bağışlanmazsın ikininkini bağışlar. Allah bağışlarsa mükâfat verir demektir. Siz böyle olmanız lazım bu şekilde davranmanız lazım. Çünkü bunları sizin tapındığınız diğer varlıklar yapamazlar, yerine getiremezler." demeye getiriyor İbrahim Aleyhisselam. Peki bu kıssayı Allahu Teala kime oku dedi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e? Mekkemüşrikler. Hah, Mekkemüşrikleri siz de Allah'ı biliyorsunuz, tanıyorsunuz, tapınıyorsunuz ancak onunla beraber başka varlıklara tapınıyorsunuz. Halbuki sizin o peygamberimiz diye sahiplendiğiniz, tazim ettiğiniz, sünnet gösterdiğiniz İbrahim ne diyor? Sizin gibi başka varlıklara, tapınanlara, e, alem ve rabdeş nefsi benim düşmanımdır. Sizin tapınız lahat menat mena benim düşmanımdır demek istiyor. Dolayısıyla eğer Allah bu özelliklere haitse, yaratan, rızıklandıran, şifa veren, efendim, hidayet eden, yediren, içirense, o zaman ona tapınmanız, başkalarına tapınmayı terk etmeniz gerekir. Manası güden bir izahtır bu. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını onlara okunma gerekeceğiz. İmam Ezzecac, Ebu İslak Ezzecac diyor ki Nebiler beşerdir. Beşer olduğu için yani insandır. Hata ederler. Ancak onlardan büyük ne, kebair sadır olmaz. Kebairden yöne masumdurlar. Hani İbrahim Aleyhisselam dedi ya benim hatalarımı din günü, hesapların görüldüğü, karşılıkların verildiği gün, bağışlamasını umduğumdur. Ailelerin Rabbinin dedi ya, onu izahsa sadedinde İbrahim Aleyhisselam'ın hataları var mıdır? Var insan Elbette ki vardır. Kimin yok ki? Hata. Yani küçük günah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim Aleyhisselam'ın babası İbrahim'in hatasının ne olduğunu beyan ediyor. Bu ayetin tefsiri sadedinde. Diyor ki İbrahim üç yerde yalan söyledi. Bu İbrahim Aleyhisselamın şanına, şerefine, risaletine bir yara getirir mi? Getirmez. Getirmez. Bilakis insan oluşunun ispatıdır bu. Üç yerde yalan söylemiş İbrahim Aleyhisselam. Puthaneye giriyordu, diğer puttanın hepsini kırıyor, en büyüğünü bırakıp baltayı onun boynuna asıyordu. Ana sordukları zaman da Hanımına kardeşim diyordu. Hanımı sağır ya, bu benim bacımdır demişti. Hasta olmadığında, hastayım diyeyim. İnsanlar bayram yöne giderken, evet. ben hastayım diye geride kaldı putlara tuzak kurmak için. Kavmine ve o azgın kafire söylediği yalanlarda, insan olmasının bir geriye olarak söylediği şeylerdi. Bu hatasını hatırlıyor İbrahim Aleyhisselam, kıyamet gününde şefaat uzma da benim yetkim yok bu işe diyor. Şefaat edemeyeceğini beyan ediyor. Kıyamet günü insanlar mahşer sahasında, bütün evvelkiler, sonrakiler hepsi toplanmış. Uzun süre bekletiliyor allah Teala tarafından. Beklemek insana zor gelir ağır gelir ya. O bekletiliyor tüm insanlık. Yani Firavun'uyla Nemut'uyla, İbrahim'iyle Musası'yla, Cisası'yla, Muhammed'iyle aleyhüm sallatu vesselam. O da bekletiliyor tüm insanlar. Yani iyilerle kötülerle. Ve insanlar o kadar artık ustanıyorlar. O kadar beklemekten yana canlar yanıyor ki artık şu hesap bir an önce başlasın da bu sıkıntı bitsin diyorlar. Halbuki o hesap başlattıktan sonra hiç kimsenin kendine güveniyor Ama beklemek o kadar üzüyor, sıkıyor, daraltıyor ki onları, bir önce başlasın, ne olacaksa olsun diyorlar. Ki o gün peygamberler dahil hiç kimse gideceği yeri bilmiyor. Allahu Teala ona nasıl muamele edeceğinden habersiz. Zannetmeyelim ki cennet ehline bu ilham ediliyor veya onlar nereye gideceklerini biliyorlar. Bu talep cennet ehlinden geliyor. Hayır, insanlardan geliyor. Beklemek o kadar sıkıcı, o kadar azap verici bir hale dönüşüyor ki onlar için. Artık şu hesap başlasın. Allahu Teala'ya bir elçi gönderelim. Bu sıkıntı bitsin diye. Onlar da sırasıyla insanlığın bildiği peygamberler gidiyorlar. Nuh Aleyhisselam anlaşıyorlar. İbrahim Aleyhisselam, Musa, İsa ve Aleyhisselam'a en son bu iş benim işimdir diyor. Muhammed Sallallahu Aleyhisselam Rüya allah Teala'nın huzuruna kapanıyor ve şefaat olma dediğimiz hesabın başlaması için allah Teala'dan istekte bulunuyor. Şimdi o günde İbrahim Aleyhisselam'a da gidiyor insanlar. İbrahim Aleyhisselam, büyük rasullerden. Efendim, yok, ben hatalıyım diyor, ben gidemem diyor. Ben neyim var, sıkıntılarım var, sorunlarım var. Korkuyorum diyor. Korkular da mı işte, Üç tane yalan. Yani. Evet, İbrahim Aleyhisselam gibi tüm peygamberlerden de ufak tefek hatalar saldırı olmuştur, bulkubulmuştur. Bu onlardan insan masahası bilendir. İlah olmadıklarından dolayıdır. Melek olmadıklarından dolayıdır. Ama büyük günahtan onlar masumdurlar. Peygamberlerin bir de masum olacağıdır. Yani küçük günahtan değil, büyük günahtan masumdurlar, korunmuşlardır. İbrahim aleyhisselam, devamen duasında diyor ki, ''Rabbi hebli huknav ve el hıqnî bis ''Ey Rabbim, bana bir hüküm ver ve beni salihlere ilhagele.'' Salihlere kat. ''Bana bir hüküm ver.'' Yani bilgi ver kavrayış ver risalet ver tefsirlerde de böyle geliyor bilgi veya kavrayış veya risalet peygamberlik ver diye dua ediyor ve devamında da beni salihlere kat salih insanlara iyi insanların arasına kat beni bu aynı zamanda Yusuf Aleyhisselam'ın da duasıydı teveffeni <tövbe> müslimen ve alhiqni bis salihin diyor Yusuf Aleyhisselam beni müslüman olarak vefat etti ve salihler haline kat Devamen ikinci bir duası vec'alli nisani sıddın fil ahirin sonrakilerin arasında sonradan geleceklerin arasında benim için doğruluk lisanı yap. Doğruluk lisanı. Yani benim hakkımda iyi şeylerden bahsetsinler. Güzel bahsetsinler. Övgüyle bahsetsinler. Ve beni güzel ansınlar. allah Teala da onun bu duasını kabul etmiş. Nahl Suresi 122 ayette beyan ettiği üzere وَاَعْتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Biz ona dünyada iyilik verdik. Ve فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ Ahirette de o salihlerdendir diyerek onun duasına icabet ettiğini beyan ediyor. Ona dünyada iyilik verdik. Yani o dünyada iyilerdendi. Arkasından da hep iyi anılmıştır. Tüm insanlar çünkü onu sahiplenmişlerdir. Ona tazim göstermişlerdir ve ona dua ederler. Biz de aleyhissalatu vesselam diye dua ederiz. Bir aynı zamanda teşebbüt dedi ne yaparız? Salli bayık duasında Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ve barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim yani İbrahim'e ve aile fertlerine salat ettiğin ve bereket bahşettiğin gibi Muhammed'e ve sallallahu aleyhi ve sellem, ailesine de salat eyle ve bereket bahşeyle diye biz dua diyoruz İbrahim aleyhisselam da bu duanın içerisinde. Ve ej'alni mi verasati cennetin naim ve beni nimet cennetlerinin mirasçılarından varislerinden yap. diyor İbrahim Aleyhisselam. Bu dualar güzel dualar değil mi? Evet. Tamam. Biz de yaparız inşallah bunları. Rabbi hebli hukma ve ihqini Ey Rabbim bana hüküm ver, bilgi, kavrayış, risalet ver ve beni salihlere kat. Salihlerin içine dahil et vez alni lisane sanf min al Sonrakilerin sonrakiler arasında benim için doğruluk lisanı hakkında güzel söz söylenecek bir makam bahşet vez alni mi veraseti cennetin naim ve beni nimet cennetlerinin varislerinden mirasçılarından yap devam ediyor duasına raghfir li abi innehu kana min al da bağışla çünkü o dalalette olan sapıklardandır Yolunu şaşırmışlardandır. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına olan duası neyden dolayıydı? Ondan vuku bulan bir vaatten dolayıydı. O vaatte Meryem Suresi 47. ayette gelmişti. Diyordu ki Se'essa ve rabbi. Senin için Rabbime dua edeceğim. Babası onu kovduğunda, huzurundan git beni terk et. Yoksa seni taşlayacağım diye kovduğu zaman İbrahim aleyhisselamın babası Azer o da ben senin için Rabbime istiğfar edeceğim. Yani Rabbin'in senin bağışlanmanı isteyeceğim demişti de daha sonra onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine beyan edince, açıklanınca babasından olan duasını terk etmişti. Tevbe suresi 114. ayette geldiği gibi. Ve meken istiğfar İbrahim'e ebîhi. İbrahim'in babasına olan istiğfarı yani bağışlanma duası illa amme udatihi ve adaha iyyahu. Ona vadetti vaat bir vaatten dolayıydı. Sen işte Rabbime istiğfar sözünden dolayıydı. Felem matebeyyene lehu ennehu babasının Allah'ın düşmanı olduğu kendisine ayan beyan gösterildi, açıklandığı anlaşıldığı zaman teberra minhu. Ondan teberri etti ve o duayı terk etti. Dolayısıyla gelen tevbesi faslayet dedi de geliyor. Kişi Babası da olsa, eşi de olsa veya en yakını annesi babası da olsa veya evladı da olsa Allah'ın düşmanı olduğu, kendisine belli olduktan sonra davet edildiği, tebliğ ona ulaştığı hakka rağmen ayak hala ısrarla şirki küfrü, efendim isyanı tercih ediyorsa artık ona istiğfar duası yapılmaz. Onun gıyabına hidayet duası yapılır ayrı konu. Allah'ın ona hidayet etmesi için, hakkı sevdirmesi, hakkı meyyal yapması, hakka razı kalması için hidayet duası yapılır. Ama onun dışında bağışlanma duası yapılmaz. Hele de küfür hali üzere öldüğü bilinen, a ayan bir an, aşikar bilinen kimse için öldükten sonra ne dua edilir ne kabirine ziyaret edilir. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam. وَلَا تُخْزِن۪ي يَوْمَ يُبْأَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ve la بَنُونَ Beni İnsanların yeniden diriltildiği gün, evladın ve malın fayda vermediği gün, rezil, rüsva etme. Ancak, اِلَّا men اَتَ mi kalbin selim. Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelen kimse, müstesna, hiç kimseye o gün malı ve oğulları fayda vermez diyor allah Teala ayetlerle. يَوْمَ لَا يَنْفَهُ ve وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهِ مِقَلْبٍ O gün, Allah'a selim bir kalple, tertemiz, şirkten, küfür, küfürden, isyandan arınmış, hakkı sever, batıldan, çirkinlikten, şirkten, küfürden nefret eder bir kalp ile Allah'a gelen kimse dışında hiç kimseye mal ve oğullar fayda vermez. Onlara fayda verir demek Çünkü diyor alimler, onların gönüllerinde mal fitnesine, ve evlat fitnesine düşme yoktur. Onlar fitneye düşmemişlerdir. Mal hususunda ve evlat hususunda. Bu mal hususunda kendimizi temize çıkarmayalım. Neden? Bunların sevgisinden, gının verilmesinden yana çok fazla kimse kendisini emin görmesin. Evlatlar hususunda aynı şekilde. Çünkü günümüzün iki büyük fitnesi mal ve evlatlar. Mal ve evlatlar hususunda fitneden yani onlarla imtihan oluş ve bu imtihanı kazanma hususunda Güvende değiliz. Çoğumuz ruhsa sınıfta kalıyoruz. İşte bu imtihandan yana güvende olan, kalbi selim olan, şirkten, küfrüden, bidattan uzak olan, hakkı seven, kesin iman sahibi kimselere o gün mallarda evlatlarda fayda veriyorlar. Çünkü o insanlar malların hakkını vermiştir. Dolayısıyla ahirette karşısına çıkacak bir mükafat vardır. O karşılığı vardır. Evlatlarla yönelik yana imtihanı vermiştir. O evlatları onlar arkasından hidayeti zorlamışlardır. O da onlara vesile olmuş, Sebep olmuştur. Gayret etmiştir. Onlardan dolayı o da aynı sevabı onların yaptığı hayırlı işlerinin sevabını almaktadır. Bu taraftan onlar o mallardan, evlatlardan fayda görürler diyor alimler. Allahu alim. Peki İbrahim aleyhisselam hakkında bir ayette diyor ki Teala اِذِ جَاءَ رَبَّهُ kalbin Selim Evet. İbrahim Aleyhisselam Rabbine selim bir kalp geldi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın duasıydı bu. Temennisiydi. Ben selim bir kalple gelirsem Allah'a ancak mallı ve evlatlar fayda verir. Başka türlü fayda vermez diyordu. İbrahim Aleyhisselam Rabbine selim bir kalple gitmiştir. Zaten o cennettedir. Ayetlerle sabit, hadislerle sabit. Cennettedir şu an. Cennetlerde nimetlenmektedir. Uzunca bir hadis de sallallahu aleyhi ve sellem miraca yükseltildiğinde Razin dibinde uzun böyle bir kimseye rastladığını anlatıyordu. Etrafında da böyle küçük küçük karatlar vardı. Kişi İbrahim aleyhisselam karatlar da buluşağına ermeden ölen çocuklardır diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e onu götüren melekler. Evet, İbrahim aleyhisselam cennettedir, nimetlenmektedir. Selim bir kalpler ile Rabbine kavuşmuştur. 89. ayette kalmış olalım. 90. ayette var. inşallah önümüzdeki hafta devam eder. E'kul qabli hâza, estağfirullahil